Bölüm 118. Gömlek giymek. Hadis 789. Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği elbise gömlek idi.